Verilen maaşlarda promosyonları almak e, caiz midir? Vallahi şimdi promosyonlarla ilgili e, ihtilaf var. Kimisi caiz diyor, kimisi caiz değil diyor. Yani ben helal haram konusunda çalışmış bir kimse olarak söylüyorum. Evet. Tabii şüpheli şeylerden kaçınmak lazım ama hocam eşyada asıl olan ibahadır değil mi? Evet. Ne demek ibaha? Aleyhine bir delil yoksa. Mubahtır yani. Evet. Haram olduğuna dair Sahih bir hadis veya ayet yoksa bu bahtır. Şimdi mesela promosyon nedir? Promosyon faiz midir? Değil. Gasp mıdır? Değil. Rüşvet midir? Değil. Hırsızlık mıdır? Değil. Şimdi biz ister istemez hem işçiler hem memurlar maaşlarını bankaya açılan bir hesaptan alıyorlar. Şimdi bu yasal hale geldi. Devlet diyor ki şimdi ben memurun maaşını mesela cumartesi yatırıyorum bir de 1500 liradan 2000 liradan fazla çekemiyorsun. Yani 5000 lira maaş alan bir memur düşünün ya işçi düşünün. 5000 lirayı birden maaşlı e, bankada banka kalıyor. Banka çekemiyor. Evet. Yani onu 2000 lira çekebiliyor. 2000 lira, üç, Geriye 3000 lira kalıyor. 3000 lirası e, bir gün kalıyor. Ertesi gün 2000 daha çekiyor. Etti 4000. Geriye kalıyor 500. 500 lirası da bir gün daha kalmış oluyor. Dolayısıyla e, bu sıra banka Bizim paramızı kullanmış oluyor. Devlet de diyor ki bak ben memur maaşını senin bankana e, çalıştırıyorum, yatırıyorum. Bunun üzerinden yüzde bir, yüzde iki vereceğin gibi yani bir faiz sözleşmesi de yapmadan sen de bunlara bir şey ver diyor. Bunun pazarlığını artık yani e, şey yaptı yani devlet yapıyor. Dolayısıyla e, vicdanı rahat etmeyenler, içine sinmeyenler o promosyonu bankada bırakmasınlar. Sizin elinizde olmadan yatıyor zaten. Aslında bir harcasınlar. Bana göre ba promosyon faiz değildir.